Kardeşlerim, muazzez müminler Peygamberler söze sadakat gösterdiler Vakaya uygun konuştular En zor geçitlerde, mezalik ektamda ekdamda yıkılmadılar, ayakta kaldılar Hak yolda hakikat uğruna vur havur yürüdüler, mesafeleri katettiler Firavunun karşısında Hz. Musa kulluk ahdine sadakat gösterdi Hakikate vefa gösterdi İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atıyorlar, kulluğuna sadakatini görüyorsunuz. Melek yardım için geldiğinde Rabbimle baş başa kalayım, ateşin içine o halde gireyim. İbrahim Aleyhisselam'ın sadakatini görüyorsunuz. Mekke'de bütün sokaklar, bütün kapılar kapanıyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Rabbine sadakatini görüyorsunuz. Kulluk ahdine vefası var Aleyhisselatu Vesselam'ın. Kur'an-ı Hakim bize peygamberleri anlatıyor. Sonra da ellerinizi kaldırın şöyle dua edin. Namazda Allah'a o hal üzeri iltica edin. Sırâta lezîne ne'amte aleyhim Yani ihdine s-sırâta l-mustakîm s-sırâta aleyhim Nimet verdiğin insanların yoluna ya Rabbi, sıratına bizi. O sırat ki böyle baktığınız zaman insanlar ona girerler. Yürüdükçe düz bir yolda sanki yollar insanları yutar. Sırat o demek ki yani. Siz peygamberlerin yoluna girin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolu sanki yürüdükçe sizi içine alsın. Fenafi Resulullah olun. Allah Resulünde onun ahlakında, onun edep dünyasında, medeniyet dünyasında yok olun. Kur'an-ı Hakim bize onları anlatır, onları örnek almaya davet eder. Söze sadakat göstermek, yalandan uzak durmak. Ve zikru fil kitab İsmail. İsmail'i ilkokulda birinci sınıfta çocuklara anlat. Kur'an-ı Hakim'de İsmail'i zikret. İnnehu kana sadikal wahdi. Çünkü İsmail söze sadakat gösteriyor. Babası İbrahim Aleyhisselam Febeshernahu bi gulamin halim Rabbim ona İsmail'ini tebşir edince müjde verince İsmaili onunla yürüyecek çağa geliyor felemma balagha ma'hu as-saye qala ya bunayya inni ara fil-manami anni azbahuka fanzur <gülüyor> ma tada tara qala ya abati if'al ma baba eğer Rabbim emrediyorsa İsmail Allah'a kurban olacaksa düşünme baba, İsmail'ini Allah'a kurban et. Söze sadakat gösteren baba, söze sadakat gösteren bir oğul. O halde birinci sınıfta çocuklara ahlakı, ahlakın amentüsünü anlatırken o ahlakın söze sadakatin zirvesi yani ehramın zirve noktası İsmail'i göster, İsmail'i anla. Kur'an-ı Hakim'in ayetleri ondan bahsetsin. İsmail Aleyhisselam bir gün birisiyle alışveriş yapar, bakiyesi var bakiyeyi ödeyecek, adama geri tayin ediyor falan yere gel diyor ne kadar kaldıysa sana vereyim İsmail Aleyhisselam konuşulan yere noktaya gidiyor tam 22 gün orada bekliyor adam unutuyor gelmiyor 22 gün sonra İsmail ile bizim bir Aleyhisselam randevumuz vardı diyor geliyor bakıyor ki Allah'ın peygamberi İbrahim'in evladı. Kur'an'ın vahyin ahlakıyla büyüyen büyük peygamber 22 gün geçmiş hala orada bekliyorlar. Söze sadaka, söz konusu olacaksa ahlakı milletin çocuklarına İsmail'le öğreteceksiniz. Vekane rasula ve kan ya'muru ehlehu bis salati ve Sonra İsmail aleyhisselam çocuklarına, ailesine namazı emrediyor, zekatı emrediyor. Peki neden o ahlakın zirve ismi çocuklarına namazdan zekattan bahsediyor? Bunları emrediyor, başka hususlar, başka emirler, başka Rabbani talimatlar yok mu? Yani yalandan sonra namaz ve zekat şunu anlatıyor kardeşlerim. Zekatla İsmail aleyhisselam Çocuklarının mallarını temizlemeye, namazla ruhlarını temizlemeye, arındırmaya davet edecek. Yani siz onlara ahlaklı olmayı, yalandan uzak durmayı seminerlerle, panellerle anlatamazsınız. Yalan haram, yalan günah, yalan yasak diyeceksiniz. Sonra o ruhun temizlenmeye ihtiyacı var. Günde beş defa yavrunu Rabbinin huzuruna davet edeceksin. Malı olduğu zaman zekatla malını temizlemeye davet edeceksin. İsmail aleyhisselamın siluetinde, onun dünyasında çocukları yalandan uzak durmaya davet edin. Efendimiz aleyhisselatu vesselam geliyorlar. Onun da umuru dünyası var, onun da evi var, onun da ticareti var. Ortağı anlatıyor, diyor ki, Efendimiz Aleyhisselam peygamberliğe memur olmadan önce onunla bir ticaretimiz olmuştu. Para var, bakiye var, Efendimiz Aleyhisselama vermem gerekiyor. Falan yer dedim, falan yerde bekleyin. Fakat unuttum, üç gün sonra gittim. Allah Resulü nerede konuştuysak, nerede bekleyecekse orada duruyorlar. Beni görünce buyurdular ki, ''Tadi şakakte. ''Neden bana zulmettin?'' ''Limada da aleyye'' ''Neden bana cevru cefada bulundun?'' ene ha mûnzu selâsin entadiru bîk'' ''Tam üç gündür işte burada seni bekliyorum.'' Söze sadakatin zirve noktasından, Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan bahsediyorum. Öyle öğrenciler yetiştiriyorlar ki, Hubeyb bin Adî'i idam edecekler, Zeyd bin Esine'ye tuğyan edecekler, zulm edecekler, idama ölüme giderken bile Kulluk ahitlerine ihanet etmiyorlar. Söze, ayakların kaydığı noktada bile vefa gösterebilmek. Kur'an'ın mektebinde, Hazreti Muhammed'in mektebinde bunları öğrenebilirsiniz kardeşlerim. Ümmetin sonraki kuşakları geliyor. Onlar da söze sadakat gösteriyorlar. On binler, yüz binler, milyonlara karışıyor. Mevlana Molla Camii, Nefahatül Uste şöyle bir hadise anlatıyor. Abdülkadir, Ceylani Hazretleri Bir gün diyor sahraya çıktım Öküzü aldım tarlaya götürüyorum Öküzle Ekin ekeceki yani çiftçilik yapacağım Öküzü götürüyorum ki Yanımda o hayvan var Bir anda öküz bana doğru döndü dedi ki Yani لَسْتَ مَأْمُورًا بِهَذَا Sen buna memur değilsin Allah seni Bunun için yaratmadı yani ma لِهَذَا خُلِقْتَ Allah seni Beni al, gel, tarlayı sür diye buna memur kılmadı. Neden benimle meşgul oluyorsun? Abdul Kadir Geylani Hazretleri diyor ki hemen eve koştum, dama çıktım. O gün Arefe günü yani Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi. Dama çıktım önümdeki bütün engeller bütün mesafeler kalktı. Sanki Arafat'ı görüyorum. Arafat'ta peygamberler geliyor, salih insanlar geliyor. Yunus bin Matta geliyor. Hazreti Muhammedin diliyle Aleyhisselam. Lebeik Allahumme lebeik diyorlar. Vadiler lebeik Allahumme lebeik. Yerden göğe sesler müminler. Lebeik Allahumme lebeik. Emrim başım gözüm üzerine ya Rab diyorlar. Teslimiyet izahar ediyorlar. Annemin yanına koştum, hâlâ anlattım, beket. annem ağlamaya başladı. Dedim ki anne, senden rica ediyorum, beni Allah'ın yoluna ada anne, Allah yoluna adanmış bir evlat olmak istiyorum. Ben Bağdat'a gitmek, ben Bağdat'ta Kur'an-ı Hakim, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini öğrenmek istiyorum. Annem olur dedi, kalktı yanımdan gitti, bohçasından. Cüzdanını aldı geldi içinde 80 dinar var. Dedi ki yavrum baban ahirete giderken 80 dinar bıraktı. Miras olarak elimizde avucumuzda bu var. 40'ını müsaadenle kardeşine ayırayım. 40'ını da sana vereyim. Bununla beraber git. Olur diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Annesi kolunun altına elbisenin içine 41 hemini di dikiyor. Evden ayrılıp giderken diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri فَآهَدَتْنِي ala الصِّدْبِهِ ''Annem fî <gülüyor> cemî'i'l-ahvâ'' ''Bana dedi ki yavrum, bütün durumlarda, bütün şartlarda ölümle yüzleşsen bile asla yalan konuşmayacaksın. Allah'a, annene, ailene, babana yehanet etmeyeceksin.'' ''Annemin bu sözüyle birlikte evden ayrıldık, köyün çıkışına kadar geldim. Dul bir kadın, iki tane yavrusu var.'' Oğlu Kadirini Bağdat'a, kilometrelerce öteye gönderiyor Hz. Muhammed'e, onun yoluna adamış ve Vesselam'ın. Anneme zahir oldu sanki, ayrıldık annem ağlıyor, ağlarken kucaklıyor, kucaklıyor, öpüyor, kokluyor yani bir yavruyu bir kervanla. Anne gurbete gönderiyor, ilme gönderiyor, o hali tahayyül ediniz. Buyurdu ki annem, yavrum, kadatu bi enni. Lâ ârâke ilâhe yevmü'l kıyame. Ya şunu biliyorum ki bana zahir oldu ki kıyamete kadar bir daha görüşmek nasip olmayacak. Geldiğinde anneni göremeyeceksin. Hani Ebva'da Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam 6 yaşında mübarek başını mübarek annesi başını 6 yaşındaki yavrusunun dizleri üzerine koyuyor. Yavrum diyor. Her yeni eskiyecek. Her dünyaya gelen gidecek. ''Annenle gidiyor ama arkada Muhammed gibi bir evlat bırakıyor. Yeryüzüne ahlakı, imanı, irfanı öğretecek bir evlat bıraktığım halde Rabbime gidiyorum.'' Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin annesi de bu halde gönderiyor Abdülkadir'i ''Gidiyoruz.'' diyor. ''Hemedan'a geldik ki 60 tane eşkıya bizi kuşattı orada.'' Üzerimize geliyorlar. Neler var, sağlıyorlar. Eşkıya reisinin yanına götürüyor orada topluyorlar, cem ediyorlar. Yanına bir tanesi geldi. Ya fakir, halinde bir şeyun dedi. Ey fakir çocuk, senin üzerinde ne var? Seninle bir şey var mı dedi? Evet var dedim. Gelirken annem kolumun altına 40 dinar dikmiş. O işte burada 40 dinar var. İnanmadı bana. Herkes malı kaçırıyor. Yani bu çocuk kolunun altında 40 dinar olduğunu söyler mi diye inanmadı o gitti başka biri geldi. O da sordu. Üzerinde bir şey var mı dedi. Evet ona da dedim ki üzerimde 40 dinar var. O da inanmadı. O da inanmadı. Eşkıya reisine gitti. Beni anlatınca o çağırdı beni. Fenadani gel buraya dedi. Gittim. Allah Ardin Murtefi'a yüksek bir yerde duruyor. Bizden neleri aldıysa onları adamlarına eşkıyaya taksim ediyor. Dedi ki: "Bime bi ayi şeyin i'tirafte, li ayi şeyin i'tirafte. Neden sen itiraf ettin? Neden üzerinde 40 dirhem, üzerinde 40 dirhem var dedin? Yani belki seni aramayacaklar, belki bunu fark etmeyeceklerdi. Emre diyor, üzerindeki elbiseyi kesin diyor. Kesiyorlar, 40 dinar çıkıyor. Diyor ki, neden söyledin? Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, ayrılırken köyden anneme söz vermiştin. Annem bana demişti ki yavrum, ölümle yüzleşsen. Zor da sıkıntı da kalsan da asla yalan konuşma. Asla ihanet etme. Seni Hazreti Muhammed'in sünnetini okumaya gönderiyorum. Kur'an-ı Hakimi okumaya gönderiyorum. 40 dirhem için anneme ihanet edemezdim. 40 dinar için Rabbime ihanet edemezdim diyor. Eşkıya reisi ağlamaya başlıyor. Adamlarına dönüyor. Diyor ki şu çocuk 40 dinar için anneyi ihanet etmiyor, Allah'a ihanet etmiyor. Peki Cenab-ı Hakk'ın şu kadar nimetine, şu kadar ihsanına muhatap olan bizler, şu kadar zamandır insanların ekmeğini, suyunu, parasını alarak Allah'a ihanet ediyoruz. Ben Rabbime tövbe ediyorum, benimle Allah'a yönelen var mı? 60 eşkıyanın tamamı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin huzurunda tövbe ediyorlar. İşte bu damar kardeşlerim Hazreti Muhammed'den geliyor. Allah Resulü'nün vefasından geliyor. Kur'an-ı Hakim ve zükür fil kitab-ı İsmail. İnnehu kâne sâdıkal va'di ve kâne rasûlen nebiyyâ. Onlar sözü, onlar söze sadakati anlattılar. En zor yerlerde bile yalan konuşmadılar. Eğer siz onlarca yıldır, şu kadar zamandır, okullara sadakati koymazsanız, eğer okullarda Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı öğretmezseniz çocuklara, masum halleriyle, masum yüzleriyle size bakarken, insanlar tuğyan makinası haline gelirler. Yalan makinası haline gelirler. Bakıyorsunuz tiyatrocu yalan kusuyor, sinemacı yalan kusuyor, ekran yalan kusuyor, gazete yalan kusuyor, sokak yalan kusuyor, üniversite yalan kusuyor. Neden? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan uzak kalmanın, uzak durmanın bedelini ödüyor şimdi dünya. Kadın bakıyorsunuz, belki başörtüsüne düşman. Örtüye düşman, imana düşman, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a düşman, onun yoluna düşman ama örtüyü üzerine alıyor, İslam kıyafetini giyiyor, kameranın karşısına çıkıyor, en büyük yalanları konuşuyor imana, Kur'an'a Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna kahrediyor, söğüyor, yalan konuşuyor. Adama bakıyorsunuz, cübbeye düşman, adam sarığa düşman. Camiye düşman, imana, kitabullaha düşman. Üzerine cübbeyi alıyor cebinde içki şişesi. Başına sarığını koyuyor, kameranın karşısına geçiyor, o yalan konuşuyor, yalan kusuyor. Bu yalanların önüne, teziye ile ceza ile geçemezsiniz hapishanelerle geçemezsiniz birini alırsınız onu kalır onu alırsınız geride bini kalır o halde cemiyete dönmeli okula dönmeli sokağa dönmeli fabrikaya devlet memurlarına bütün kurumlara yeniden başlamalı durum demeli durum kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak demeli. Bu hal izmi hilal demeli. Bu yok oluşa gidiş demeli, savrulma demeli. Kur'an'ın dediği noktadan başlayalım. Ve zekur fi'l kitabi İsmail. 22 gün söz verince orada bekleyen Hazreti İsmail'le başlayalım. Söz verdiği adamı 3 gün taşın üzerinde bekleyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la başlayalım. Ölümle yüzleştiği an yalana temayül etmeyen Allah Resulü'nün öğrencisi Kubey bin Adi ile başlayalım, Abdülkadir-i Geylani ile başlayalım. İşte o zaman sokaklarda yalan kusanlar, tiyatroda yalan kusanlar, belki onlar o halde cehenneme savrulacaklar. Ama en azından yeni gelen nesil çürümemiş olacak. Yeni gelen neslin Hz. Vesselama onun yoluna, imana, İslam'a, insanlığa saygısı olacak kardeşlerim. İşte beraata gidiyoruz. Şehrü Ramazan ellezî inzile fîhül Kur'an. Kur'an hakimin ayına gidiyoruz. Allah Resulü'nün ahlakını kuşanmaya gidiyoruz. Rabbim bizden şunu istiyor. Beratlarda Ramazan-ı Şerif'in önünde hemen onun mukaddimesinde yalandan, tuhyandan, zulümden, bütün kötülüklerden, fısıktan, fucurdan beraatinizi almaya hazırlanınız. İşte Ramazan berat size bunu anlatıyor.